Seviyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sizin. Merhaba nasılsınız? Yiyiz seni sormalı. Tatilden döndünüz. Evet. <gülüyor>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 Ama şimdi ya küresel ısınmaydı vesaire. Ki bunlar sizin zaten çok üzerinde durduğunuz şeyler. O yüzden diyorum zaten bizim alanımıza bir şey girişi olmasın. <gülüyor> evet, evet, evet. Allah'tan. Ne, ne küresel ısınmamı hiç duymadım. Neymiş o? O neydi? <gülüyor> <gülüyor> Neden bahsediyoruz? Evet, bilmak gibi çok enteresan bir şeyi vardı. Amerika'nın e, geleceğinin yeni Orta Doğu olduğu ile ilgili. Tabii o, o, şimdi Amerika'da bayağı ciddi gösterilerin olması vesaire bu işte petrol konusuyla ilgili bu Kanada'dan petrol, Kanada'nın petrol yataklarının değerlendirilmesi. Aslında bu tabii ki son derece ironik bir durum. Amerika'nın kendisinin bu konuda bir savaş yapması, Orta Doğu'nun işte bu hali ve ondan sonra Kuzey Amerika'nın Orta Doğulaşı ulaşıyor olması fikri bana çok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 Sonunda e, belli aslında... olmuyor aslında yani yuvarlak çayda ve gerze gibi örneklerde <gülüyor> çok e, geril etmeyi başardılar ki çok büyük holdingler filan söz konusu buralarda. E, evet yani şeye bağlı e, hakikaten ne kadar kararlı bir şekilde bu işin üstüne gittikleriyle ilgili çok değişiyor. Bugün yarın mı var e, gerzeyle ilgili? Bugün bugün bu bugün. akşam saat e, yedi buçukta e, Taksim tramvay durağında. <gülüyor> bir de <gülüyor> o var.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 kadınlardan hı hı. mükemmel bir ülkeyiz diye. Yalnız Kanadalı Naomi Klein'de yaptığı tutuklanmadan önceki konuşmasında ya. şey diyor. Etikti bayağı kum, petrol komunu var burada. Ya zaten o hedef şaşırtma konusunda da uzman Kanada Başbakanı Harper örneğin geçen günlerde Kanada'nın önündeki en büyük tehdidi ne algılarsınız? Dünyanın yok olması, küresel ısınma falan öyle olarak algılayabilirsiniz. İslamcılık olarak tanımlamış.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 Dünyanın geneli için belki böyle bilmiyorum. Krizler yaşanmıyor olması lazım ki e, bazı şeylerin ayırına varılsın ve bir şeyler oluyor olabilsin. E, ben birazcık da işte hani gerçekten Türkiye'de bir şey oluyor mu e, gibi sorgulamamın sebebi e, belki şirketlere geri adım attırılabilir. Gene çünkü kapitalin elastik bir tarafı var. Bu etik petroldü vesaireydi birazcık aslında onun bir tezahürü kendisini düzeltmek için kapitalizm bir şeyler yapıyor oluyor muhakkak en azından görüntüde görüntüyü kurtarmak için vesaire ama işin madalyanın öteki yüzü siyaset bazen öyle bir diretiyor ki öyle bir kendini kapatıyor ki çözüme veya herhangi bir şeyi bir toplumdan gelen tepkiyi kale almakta diyelim iktidar vesaire bu illa AKP için de söylemiyorum aslında pek çok yani kısa tarihi belki birazcık böyle. Ee, bir şeydir. diretilince inatlaşılınca toplumun yararı veya halkın yararı nedir, ne değildir, ne olabilir? Hiç kimsenin umuru olmuyor adeta. Gibi. Evet. Bazen. Yani Harper'ın da sözlerini de hayret ve ibretle izledim doğrusu. Çünkü bu şey diyor, bu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 sanki gerçekten bir böyle bilim kurguyu yaşıyor gibiyiz. Daha önce de bahsetmiştik bundan. Ee, gerçekten de bu aymazlık ve bir, bir, bir tuhaf e, felakete ait doğru koşuşta öyle bir his geliyor insana gerçekten. Evet. Bunlar film kareleri olabilir ancak veya bir senaryoda e, yer alabilir gibi geliyor. Ama maalesef gerçeklerinde gerçek. benim, e, benim için de sarsıcı bir haber oldukça Associated Press'in bir şeyi vardı.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 Nüfusa oranladığımız zaman ne gibi bir sonuç çıktığını ben düşünemiyorum. Aynen, aynen. Hmm. Tabii Çin'in ne vesaire e, karşılaştırılınca, ya yani, e, acayip bir şey. Dünya'daki mahkumların neredeyse yarısı ya e, 1150'den bu yana 35 bin küsür kişi işte hüküm giymiş dünya çapında, e, yaklaşık 13 Türkiye'de ya evet. bu a, a, sözün bittiği yer burası herhalde. Evet, <gülüyor> hakikaten öyle. Bizim de nefesimiz kesilmişti yani. Evet evet evet. Ya bu. bu Çinde on yedi bin kişi filanmış değil mi? Ee, Çinde yedi bin. Kişi. Şey yedi bin kişiymiş. Evet evet. Yedi bin kişi. Ya ya yaysa işte Türkiye'de on üç bin beş yüz öyle bir şey? Türkiye, işte Çinde tabii bu Uygur Türkleri bir de evet. Çin, ironik boyutla bitmiyor ki kat evet. kat her tarafında bir şey var.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 eğitim bakanına yazılmıştı ilkalde. Evet, bir çeşit o, Hitler Jugend gibi onlar da. Evet, aynen, aynen kendi öyle. Gençlerini yetiştiriyorlar yani. Savaş için buna ihtiyacımız var. Yoksa savaşmaz insanlar. O teyakkuz duygusu gerekiyor.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 İki tarafta bunu nasıl kullanıyor belki kendini iç siyasette, iktidarlar iç siyasette tutunabilmek için vesaire. Türkiye'de de yeni anayasa tartışmalarına gireceğimiz dönem nasıl bir dönem olacak? İşte bir yandan da Kürt meselesinde iyice sertleşmiş bir ortam. Ondan sonra da İsrail'le atılan köprüler, savaşlar vesaire... Bu <gülüyor> evet, şu... sefer bölgesel ölçekte. Nasıl bir anayasa çıkar acaba böyle bir tartışma ortamından gerçekten? Evet. Ya, no, ne olur? Tabii ki e, AKP'nin içleri işte gibi bir anayasa olur. Fazla toplumsal bir anayasa olmaz. E, bir sürede böyle idare edilir gibi gözüküyor. Bir de tabii bu e, halkın SMS'lerle katılması falan gibi...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 tablo hatırlatmaya başladı. Bu da hiç iç açıcı gelmiyor bana. Yeni bir Dünya Savaşı'na doğru mu? Gidiyoruz. Evet e, yani tabii ki. Faşizmin o... yükselişi açısından özellikle. Evet, evet. Aynen. Siz okuyorsunuz bu oralar zaten onlarda. evet. <gülüyor> dönüp dönüp evet. Onları okuyor olmak lazım. Nazizmin yükselişi Almanya'da ve Avrupa'da Çok hatırlatıyor. Yani insan illa bir paraleli kurmak peşinde değilim. Ben de tabii şüphesiz ama insan ister istemez bu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 bayramdan sonra da çok parlak görünmüyor. Çok parlak görünmüyor. <olmuyor>. Evet. <gülüyor> de sizi güldirerek aslında ben programı kapatmak istedim. Ha, <gülüyor> Bir şey bulamıyorum şimdi. Ne bekliyoruz, bekliyoruz. <gülüyor> Herkes evet, iyi benim... niyetli başlamış. Evet. Efendim? Biz de iyi niyetle başlamıştık bugüne. Evet. İyi haberler vereceğiz diye. <gülüyor> Neresi canım ya? Hiç de öyle bir çaba görmedim bu arada. <gülüyor> bu, bu arada Yunusların gösterisiyle gittim. Evet itiraf ediyorum. Öyle mi? Evet bunu bunu da yaptım yani. Bunu da yaptın mı? Bu, bunu yaptım evet. Ben kötü bir insanım. İtiraf ediyorum. <gülüyor> Ama ibret almak için. <gülüyor> bu da şey, çok... <gülüyor> de, ben, güzel miydi? Benim için üzüntü verici bir deneyimdi diyelim.